Boş. Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Bergama'nın Kapukaya köyü mevkinde planlanan altın madeni açık ocak işletmesi projesiyle ilgili çet iptali kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından onaylandı. Böylece Kapukaya'daki 4543 hektarlık orman alanında bulunan 4325 kızılçam, zeytinlikler, tarım alanları ve meralar ...yok olmaktan kurtulmuş oldu. Ayrıca UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan... ...Kibele Kutsal Alanı'nın tahrip edilmesinde önüne geçilmiş oldu. ÇED iptal kararının Danıştay tarafından onaylanmasını... ...çok güzel ve umutlu bir karar olarak değerlendiren... ...Avukat Arif Ali Cangı, proje sahasının ekolojik hassas bölge olarak tanımlanan... ...Bergama Kozak Yaylası'nda endemik bitki ve hayvan türlerinin yanı sıra... ...UNESCO Dünya Kültür Mirası Koruma Bölgesi'nde olduğunu ifade etti... Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engelse bu kararla yüreğimize su serpildi. 10 yıla yakın bölge köylüsüyle birlikte şirkete karşı verdiğimiz mücadele yargı zaferiyle sonuçlanmasından mutlu olduk. Bu kararla Kapukaya'daki 4543 hektarlık orman alanında bulunan 4325 Kızılçam'ın kesilmesini durdurduğumuz gibi zeytinlikleri, tarım alanlarını ve meraları da yok olmaktan kurtardık dedi. Engel sözlerini şöyle sürdürdü. UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kivele Kutsal Alanı'nın tahrip olmasının önüne geçtik. Bölgede bulunan Bergama'yı besleyen zengin yeraltı su kaynaklarımızı koruduk. O nedenle en az yerli, tahtacı ve Kapukaya köylüsü kadar Bergamalı da sevinmeli. Havamızı, suyumuzu ve toprağımızı gözüne altın hırsı bürümüşlere karşı savunduk ve kazandık dedi. Bilim insanları 100 milyon yıldan uzun bir süredir uyku halinde olan mikropları başarıyla canlandırdıklarını duyurdu. Mikropların, dinozorların yaşadığı dönemden kalma olduğunu belirtiyorlar. Küçük organizmalar Güney Pasifik'te denizin dibinde besin açısından zayıf ama hayatta tutunacak kadar oksijen içeren, Tortu katmanlarında uyku halindeydi. Araştırma yeryüzünde az oksijen ve besinle 10 milyonlarca yıl var olabilen bazı ilkel türlere de ışık tutuyor. Böylece bilim insanları Güney Pasifik deniz yatağındaki 100 milyon yıldır var olan tortu katmanlarını inceledi. Araştırmacılar neredeyse bütün bir çağ boyunca uyku halinde kalan mikropları uyandırmak için bu örnekleri Kuduçkaya yatırdı ve mikropları canlandırabildi. Japon bilim insanlarının öncülüğünde araştırmaları yürüten ekip, buldukları hemen hemen tüm mikropları canlandırabilmelerinin kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söyledi. Uri, Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nde araştırmaya katılan Prof. Stephen Dohont, derdiğimiz en eski tortu katmanı aynı zamanda en az besine sahip katman. Hala canlı organizmalar var ve uyanıp büyüyüp çoğalabilirler dedi. Moronoda tortullardaki oksijenin mikroplar için hiçbir enerji harcamadan milyonlarca yıl canlı kalabilmelerini sağladığını ifade etti. Dünyanın en büyük kurbağası olan Titicaca Gölü kurbaasını kurtarmak için beş bilim enstitüsü güçlerini birleştirdi. Kurbağanın boyu 14,5 santimetreye kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük suda yaşayan anfibik canlısı olma özelliğinde elinde tutuyor bu hayvan. Kirlilik ve aşırı avlanma nedeniyle ne yazık ki yok olmak üzere Bolivya ve Peru sınırındaki Titicaca gölünde yaşayan canlı bölgedeki halklar tarafından geleneksel yaşlar içinde kullanılıyor. Kirliliğin nedeni ise bölgedeki madencilik faaliyetleri. Birim insanları bu projede hem kurbağanın göldeki yaşam alanını hem de genetik yapısını inceleyecekler. 2016 yılında gölde binlerce ölü kurbağa bulunmuştu. Kitlesel ölüme tarım ve plastik kirliliğinin yol açtığı düşünülüyordu. Geri dönüşümün yaygın olduğu Almanya'da 1985'ten bu yana en detaylı çöp analizi yapıldı. Analiz çöplerin ayrılması uygulaması ile atık miktarının neredeyse yarılandığını ortaya koydu. Almanya Federal Çevre Dairesi'nin yaptırdığı bir araştırmaya göre Almanya'da çöplerin yeniden değerlendirmek üzere ayrıştırılması uygulaması sayesinde son 35 yılda hanelerin yol açtığı atık miktarı neredeyse yarı yarıya azaldı. İlk olarak 1970'li yıllarda can. 80'li yıllarda kağıt toplama konteynerlerinin konulduğu Almanya'da 1985'te bir vatandaşın çıkardığı yıllık atık çöp ortalaması 239 kilogramken sonuçları bugün sunulan araştırmaya göre miktar 128 kilograma düştü. Araştırma için 2018 yılından bu yana 2800 çöp konteyneri miktarına denk düşecek çöp örneği incelendi. Geri dönüşümde iyileşme olmasına rağmen halen atılan çöplerin neredeyse %40'ını değerli organik çöp olduğu saptandı uzmanlar son detaylı çalışmanın yapıldığı 35 sene öncesiyle karşılaştırıldığında genelde çöpe atılan kağıt cam metal plastik atıkların %80 oranında azaldığını bunun sevindirici olduğunu Çevre Bakanlığı Müsteşarı Johan Flassbart da bu son araştırmanın ortaya koyduğuna göre halen çöpe giden maddelerden sadece 3'te 1'inin yeniden değerlendirilmesi imkansız atık olma özelliğine sahip olduğunu belirtti. Organik çöpten ki buna çöp demek büyük haksızlık çünkü biyogaz üretimi için ham madde yapılabildiği için çok değerli. Bugün yapılan ayrıntılı çöp araştırması küçük yerleşim birimleriyle kırsal alanlarda kentlerden daha az çöp çıktığını da ortaya koydu. Küçük yerleşim birimlerinde kişi başına düşen çöp miktarı yılda 110,5 kg, kırsal alanda 124,5 kilogramken kentlerde ne dersiniz 151,1 kg